Merhabalar, sağ olun. bir bunlar çok zirvesimiz var. Bugün de çok hoş geldiniz. Aynımızda bugün çok güzel, çok değerli iki konuğumuz var. Aysa İlhan'ın, Berk Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz, merhaba. Ben önce kendimden bahsetmek isterim izniniz olursa, ben Ayda Ahsen Taş'tan, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Hukuk Akademisi'nde iletişim danışmanı olarak görev yapıyorum. Ayşemeyiz Hanım, hoş geldiniz tekrar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Size valla kolaylıklar diliyorum. Bir sürü etkinlik yapıyorsunuz, hepsini takip ediyorum. Hepsi de iyi ve verimli geçiyor, güzel dönüşler aldığınızı da görüyorum. Davet için teşekkür ederim. Biz katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii e, ben de hukukçuyum. Spor hukukuyla ilgileniyorum. Yaklaşık 10 senedir falan. E, çeşitli ve uzun bir hikayesi var aslında bunun tabii. Ne, yani bununla nasıl başladığım, işte böyle bir alan var mı, yok mu, e, benim deneyimlerim neler oldu. Bir sürü şey anlatılabilir bu konuyla alakalı. Ben 10 senedir ilgileniyorum bu alanla. Ve aslında neredeyse de bir başarısızlık hikayesi diyebiliriz benimki için. Çünkü ne eğitimini almaya çalıştığımda alabildim, e, ne... Bir kulübün veya bir sporcunun vekili olabildim bu süre içinde. Sonra ben zaten tercihlerimi değiştirdim, başka kariyerler seçtim. Fakat bunu, bu ilgimi bilgiye dönüştürme kısmından vazgeçmedim. Ve bu çerçevede iki tane kitap yazdım. Bir tanesi bu, bu akademik bir kitap. Ee, ...artık üniversitede öğrencilerimi okutuyorum. 10 yılın sonunda ben de üniversitede bu konularla ilgili ders veren biri oldum. Uzun lafın kısası. Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması ve Türkiye'de Hukuki Durum... ...seçkin yayıncılıktan çıkan hukuk fakültesi öğrencilerinin... ...ve hukukçuların çok yakından takip ettiği bir yayın bu. Ee, bunu tam olarak öğrencilerime okutuyorum. Ve ben de öğrenmek için yazmıştım. Yani Önce benim ihtiyacım vardı. Nereden çıktı bu diye soracak olursanız. Ee, bunu yazarken çok da düşünmüştüm. Ya sana mı kaldı bu kitabı yazmak diye... Sonra baktım bana kalmış. <gülüyor> Çok da kolay bir süreç değildi çünkü tek başımaydım. Sizler gibi bu konuyu merak eden genç üstadlarım yoktu. Tek başıma kendi kendime benden büyüklerin de biraz dalga geçtiği bir ortamda aslında. Ee, sanki bir şey baştan keşfetmek suçmuş gibi enteresan bir duruma e, maruz kalmıştım diyebilirim. Ama şimdi öyle değil. Sizlerle hem de üç kadın olarak bu konuları konuşmak beni aşırı gururlandırıyor. Bunun dışında bir tane daha kitap yazdım sonra. Ee, anne ben şike mağdurumuyum. Bu biraz daha eğlenceli ve e, spor ve hayatı bir bütün olarak anlatan ve hayatın ve hukukun da aslında spor üzerinden bir bütün olduğunu anlatan bir kitap. Bu vakte kadar benim yaşadığım hikayeyi de biraz barındırıyor tabii ki. Bu kısaca özetlediğim e, aslında bir başarısızlık hikayesi derken ne demek istiyorum? O da orada var. Dolayısıyla benim ilgim bu şu an spor hukukuyla ilgili. Dersler veriyorum. Bahsettiğim iki tane kitabım var. Sporun Hukukçusu diye bir YouTube kanalım vardı. Onu da kendim öğrenmek için açmıştım ilk başlarda. Sonra o kendi çapında amacına ulaştı. Şimdi ben de YouTube kanalımın adını adıma çevirdim. Aysu Melis olarak isteyenler bulabilirler. Oradan devam ediyorum anlatmaya. Güncel konuları, sportif uyuşmazlıkları, çözüm yollarını ve gündemdeki soruları önce ben merak ediyorum. Sonra görüyorum ki insanlar ve medya da özellikle çok merak ediyor. O şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Berfanım size dönecek olursak nasılsınız, nasıl gidiyor hayatınız? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok çok mutlu oldum ve çok heyecanlandım. E, çünkü ben e, milli sporculuğumun yanında aynı zamanda Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. E, benim için hukuk ve spor tam bir kombin oldu açıkçası. Çünkü aynı zamanda 10 senedir e, A milli takımda yarışıyorum atletizm branşında. E, 100 metre, 200 metre ve 400 metre branşında ülkemi temsil ediyorum yıllardır. İşte Avrupa Şampiyonası, Avrupa Oyunları, Dünya Üniversite Şampiyonası, Akdeniz Şampiyonası gibi birçok şampiyona gördüm. E, Türkiye rekoru ve Balkan şampiyonluklarım var. E, sporcu bir ailenin içinden geldim. E, antrenörlüğümü babam ve annem yapıyor. Yani böyle tam kardeşim de aynı zamanda Türkiye Rekortmeni. E, sporcu bir aileninden çıkarak aynı zamanda hukuk fakültesini bitirmek benim için de çok marjinal bir şey oldu diyebilirim. E, çok zor bir süreçti. Ama hukuku çok seviyorum. Yani e, hukukun bana kattıkları karakterimdeki e, etkisi çok çok güzel. Aynı zamanda sporla beraber birleşince... Ee, çok güzel bir kombinasyon olacağını düşünüyorum. Bu yüzden spor hukukuna da çok fazla ilgim var. Ee, bir dönem spor hukuku e, dersi de almıştım okulumda. Daha çok futbol dersi gibi olmuştu ama <gülüyor> daha çok futbol terimlerini <gülüyor> öğrendim. Daha. İster istemem. Ee, bu şekilde şu an e, biliyorsunuz ki COVID'den dolayı yarışmalarımızın hepsi 2021'e ertelendi. Ee, şu an olimpiyatlar için antrenman yapıyorum ve olimpiyatlar bu sene gerçekleşecekken e, seneye ertelendi. O yüzden şu an e, hukuku biraz askıya aldım. E, antrenmanlar çok yoğun ilerliyor çünkü. O yüzden e, performans antrenmanına devam ediyorum şu an. Çok teşekkür ederim. E, o zaman yavaştan başlayalım spor ve diyelim o zaman. <gülüyor> Şimdi ben konuyu temel bir soruyla açmak isterim. Şimdi Ayşemeyiz Hanım, spor hukuku nedir? Bize biraz anlatır mısınız? Çünkü Türkiye'de çok konuşulmayan, çok bilinmeyen, okullarda dahi ders olarak seçmeli... Ders ola, tabi tutulan bir konu spor hukuku. Bize biraz bahseder misiniz? Ya aslında evet az önce de konuştuğumuz gibi. Yani neredeyse futbol hukuku olarak bizim ülkede biraz gündemdi. Ee, ister istemez dedim. Çünkü öyle en kolay futbol branşını somutlaştırabilen bir ülkeyiz. Şimdiki zamanda evet. ne yazık ki öyle. Umarım bundan sonra biraz daha gerçekten hem olimpik ruha uygun, hem olimpik branşların da anlaşılabildiği, onların federasyonlarının da konuşulabildiği ve bütün bireysel sporcuların haklarının da çok daha fazla masaya yatırıldığı bir ortamı ben de düşünüyorum. Ben de eski yüzücüyüm. Edirne'de yaşıyordum ve üniversiteye başlayana kadar Türkiye şampiyonluklarım var benim de. Evet. 50-100-200 kurbağa 200 karışık yarışırdım. Aynen öyle. Evet. Benim de öyle, tam olarak oradan gelişti aslında. Çok iyi bir taraftarım doğru. Fakat yıllarca böyle bir şey emek verdik. Hatta ilk kendi federasyonumun hukuk kurulunda yer almıştım. Türk Yüzme Federasyonu'nda evet. başlamıştım. Evet. Acaba neye benziyor, ne oluyor diye. Ve oradan e, şimdi senin sorunla birleşen yere geliyorum. Yani yine hikayemle iç içe elbette. E, spor hukuku nedir dediğimizde devletlerin mahkemelerinden ayrı bir yargılama olduğunu keşfediyoruz ilk etapta. Yani bakıyoruz ki çünkü bir spor mahkemesi diye bir şey yok ülkede. Herhangi bir adliyenin içinde böyle bir yer yok. Spor yasası diye bir yasa yok. Başlığı spor yasası olan, yani Türk Medeni Kanunu gibi, ticaret kanunu gibi, spor kanunu diye bir şey yok genel manada. Dolayısıyla bu çok ilgi çekici bir şey. Hakikaten bu ihtilaflar nasıl çözülüyor? Sözleşmelere dayanan bir şey nasıl çözülüyor? Doping ihtilafı nereye başvurulur bununla ilgili? Hangi uluslararası kurallar var? Hangi sürede nasıl bir yargılama yapılır? Ee, ve şimdi az önce bahsetti olimpiyat oyunları. Olimpiyat oyunlarında bambaşka bir yargılama var. İşin içine girdikçe her birinin apayrı prosedürler olduğunu, olimpiyat köyüne bile mahkeme kurulabildiğini, e, bunun tahkim yargılamasının bir parçası olduğunu öğrendim ben de. Bu 10 sene içinde. Dolayısıyla anahtar kelimeyi aslında verdim. Bir tahkim yargılaması. Spor hukuku dediğimiz şey tam olarak spor endüstrisinin de ruhuna uygun şekilde daha çabuk, daha hızlı, uzmanlar eliyle yürütülen ve gerçek bir ihtiyacı hızlıca karşılamak amacıyla e, açılan yeni bir alan dünyada ve ülkemizde. Çünkü şöyle düşünün, e, olimpiyat yarışlarında işte veya herhangi bir şampiyonada yarı finalden finale çıkma mücadelesi var ve bir kişiyle alakalı bir ihtilaf oldu. Ve bu listeyi hemen bildirmek zorundalar. Yani doping var mı yok mu? Bunu derhal çözmeleri gerekiyor. Çünkü finali, finalist listesi belli olacak. Bunun için biz e, pembe dosyaya işte bir dilekçe yazıp bir dava açıp ondan da bunun işte e, sonucunu bekleyecek halimiz yok. Dolayısıyla tam da sporun ruhundan doğan ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkmış falan ve en önemli hususu da devletlerin mahkemelerinden ayrı bir yargılama olması. Çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ben ederim. ederim. <gülüyor> Ay, onu... <gülüyor> ben hemen Merak ettiğim bir şey de sormak istiyorum size. Ben bu konu için araştırma yaptığımda gördüm ki bizim ülkemizde spor yapılanmaları devlet bünyesinde oluşum sağlarken diğer ülkelerde devlet spor yapılanmaları dernek ve benzeri tüzel kişiler bünyesinde yapılanma sağlıyor. Ülkemizde uluslararası alanda çok ciddi farklar görüyorum. Bu farklar bahseder misiniz nelerdir Aysa Şöyle, şimdi federasyonlar üzerinden bakarsak... TFF ve diğerleri demek zorundayız. Çünkü TFF bir kanunla özerk durumda. Hep duyarız ya TFF özerk sanki o evin yaramaz çocuğu gibi. Hep ona ayrı düzenlemeler var. Şimdi tanımı yaparken bile hep beraber diyoruz. Futbol hukuku aslında bu sanki. Evet. E, çünkü bu bir yasayla 5894 sayılı bir kanun var. Türkiye Futbol Federasyonu'nun kuruluş ve görevleri hakkında kanun. Bu kanunu yarınca bu federasyon özerk. Dolayısıyla kendi statü ve talimatını kendi çıkarıyor, kendi yargılamasını kendi yapıyor, kendi kurullarını kendi atıyor ve ona göre işlemler yapıyor. Hukuki sonuç doğuracak işlemler yapıyor federasyon tek başına. Fakat diğerlerine geldiğimizde spor genel müdürlüğüne bağlı başka bir yapı var. Onlarla ilgili futbol federasyonu dışında kalan tüm federasyonlarla ilgili evet idari işlem silsilesi bizim için geçerli olduğu için devlet bağlantısı var diyebiliriz. E, federatif bakımdan bu iki şekilde. Dernekler ve şirketler üzerinden bakarsak da futbol kulüplerinin yapısına, spor kulüplerinin yapısına bakıyoruz. Çünkü biz yine futbol kulübü dilimize pelesenk olsa da bir sürü amatör branş var. Türkiye'nin en büyük camialarının da bir sürü amatör branşı var. Dolayısıyla spor kulüpleri olarak bakmak gerekiyor örgütlenme çerçevesinde. Bunlar da dernek statüsündeler doğru. Kendilerine ek olarak AŞ olan iştirakları var. Çünkü transferler döneminde hep kapa bildirdi. Kaptan geldi, kapa bildirilmeden bu transfer gerçekleşti diyemeyiz falan gibi şeyler duyuyoruz ya. Bu tamamen borsaya bildirilen şeyler. Yani kap bildirimi bayağı ticaret hayatıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla kulüplerin her ne kadar dernek statüsünde olsalar da ticari iştirakları var anonim şirketler üzerinden. Dolayısıyla bu şekilde bakabiliriz konuya. İki farklı yerden iki örgütlenme yapısı var. Anladım. Peki Berfanım, Hanım bu uluslararası yapılanma ve Türkiye'mizdeki yapılanmanın farklı olduğundan bahsettik. Bir sporcu olarak bu farklanmadan etkileniyor musunuz? Ee, buna yani maddi ve maneviyat yönünden bakmamız lazım. Şimdi sporcu olarak şunu söyleyebilirim ki özellikle tabii ki ben Atletizm Federasyonu'na çok daha fazla hakimim. Ee, ancak biliyorsunuz ki belki de bilmiyorsunuzdur ama TOM diye bir projemiz var devletin, TOM projesi. Bu TOM projesi e, belli yaştaki çocuklara, 20, sanırım yanılmıyorsam 18 ve 24 yaş arası e, çocuklara e, maddi ve manevi destek oluyorlar. Bu nedir? E, aylık bir harçlık verilmesi, aynı zamanda e, fizyolojik ve psikolojik olarak her türlü yardımlarını destekleyecek ve onların arkasında olacak bir sistem geliştirdiler. Bu yaş grubu devletin sunduğu her türlü fırsattan yararlanabilme hakkına sahip. Bunun bir barajı var. Şimdi bir sporcu olarak baktığım zaman bu devlet tarafından verilen çok güzel bir imkan. Çünkü genellikle e, spora e, başlanması çok zor oluyor. Yani bu işte benim ailemin de aynı zamanda İzmir Atletizm Spor Kulübü derneğimiz var bizim e, İzmir'de. Ve altyapı sporcuları yetiştiriyoruz orada. Kursiyerler yetiştiriyoruz. E, oradaki çocukların e, motivasyonunu... E, bu devletin sunduğu ton projesine girebilme motivasyonu antrenmanların o kadar e, şahit oluyor ve görüyorum ki bu aslında çok güzel bir şey. Yani bir sporcunun en çok motivasyon olduğu şey bu e, destekler açıkçası. E, ben bir sporcu olarak dezavantajını görmedim. E, devlet bize çok fazla destek veriyor. Aynı zamanda e, kulüpçülük de e, Türkiye'de iyi durumda olduğunu düşünüyorum şu an. E, çoğu sporcumuz e, kulüp destekli antrenmanlarına devam ediyor. E, bir sporcu olarak dezavantajını görmedim. Anladım. Teşekkür ederim. Ee, şimdi ülkemizde bir aile mahkemesinin, ticaret mahkemesinin veya bir ceza mahkemesinin varlığını hepimiz biliyoruz. Ama bizde bir e, spor mahkemesi yok. Bu ülkemizde uygulanabilir mi? Uygulanırsa nasıl yürür? Bunun hakkında biraz bize bilgi verir misiniz Aysu Melisa Hanım? Şöyle az önce... Senin başlangıç sorununa biraz açmaya başladığımız gibi konuyu federasyonlardan bahsettik. E, federasyonların her birinin çeşitli kurulları var. Hukuk kurulları var elbette. Disiplinle ilgili mesela bir sürü ihtilaf yaşanıyor ve sporculara talimatları çerçevesinde herhangi federasyonsa o disiplin talimatı çerçevesinde bazı yaptırımlar uygulanabiliyor. Ee, bunun için en önemli örnek yine özerk olduğu için futbol federasyonundan. Çünkü anayasamıza bile bir madde girmiş bununla ilgili. Anayasamızın 59. maddesinde aslında sadece e, gençlikten ve spordan bahseden bir anayasa maddesiyken birdenbire ne oluyorsa... Ee, sportif uyuşmazlıklar tahkim yoluyla çözülür ve bu son yoldur falan gibi. Yani bu kesin çözümdür. Nihai karar böyle verilir gibi bir cümlelik bir anayasa maddesine ek var. Ya yani Dünyada oldukça enteresan bir örneğiz bu konuyla ilgili. Ee, evet biz diyebiliriz ki bir kuruluş kanunuyla TFF özerktir ve böyle kararlar verir. Tahkim kurulundan başka başvurabileceğimiz bir yer yok mesela. Yani herhangi bir dosyamızda temiz etme hakkı kazanıyoruz yatırmak için de da öyle bir şey söz konusu değil. Bir anayasal hüküm olmuş artık tahkim yolunun sportif uyuşmazlıklarla alakalı son çare oluşu. Dolayısıyla spor mahkemesi gibi bir şey düşleyemiyoruz. Fakat enteresan gelişmeler oldu bu son 1-2 yılda. Anayasa Mahkemesi TFF ile ilgili bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi TFF ile ilgili bir karar verdi. Aslında Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ve Türkiye'nin iç e, sportif örgütlenmesi için çok enteresan gelişmeler oldu. Tek verebileceğim örnek mahkemeyle bağlantılı olarak sizlere. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararda şunu diyordu. TFF'nin aslında tarafsız ve bağımsızlığı yasal mecrada son zamanlarda fazla tartışılır ve fazla ayrıntılarla incelenir oldu. Bu beni çok sevindiren bir şey. Çünkü kesinlikle tarafsız ve bağımsız olduklarını düşünmüyorum. Bu yasal gerekçelerle düşündüğüm şeyler. Onun dışında sistematik bir izlemeyle bazen taraftar olarak bazen bu ülkede yaşayan yurttaşlar olarak memnun olmadığımız uygulamalar olabilir. Evet. Fakat hukukçu olarak baktığımda yasal olarak çok net tarafsız ve bağımsız olmadığını söyleyebilirim. Keza Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu işaret eden kararlar verdi. Son tahlilde biz hep şöyle görüyoruz ya. Profesyonel futbolcular, profesyonel sporcular sözleşmeler yapıyorlar kulüpleriyle ve en çok karşılaştıkları ihtilaf elbette e, ücretlerini alamamaları, geç almaları, ödemelerini düzenli olarak alamamaları. En iyi kulüpte olsun, en küçük kulüpte olsun çok fark etmiyor ne yazık ki. Burada uyuşmazlık çözüm kurulu diye bir kurul var. Tamamen sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklara bakan. Anayasa mahkemesinin kararından sonra sanki iş mahkemelerine de başvuru hakkının artık gündeme geldiği gibi bir değişiklik oldu. Ee, bizi en çok sportif ihtilaf üzerinden mahkemeye bağlayan konu anayasa mahkemesinin verdiği karardır. 2 Mart 2019 tarihinde... Yayınlanarak yürürlüğe girdi. Eğer merak eden arkadaşlar varsa 2018'de e, önce çıkmıştı. Sonra yürürlük tarihi 2 Mart 2019'du. Bu şekilde aratabilirler. E, belki bir çalışma konusu buradan çıkarabilirler. Belki bir makale yazmayı seçebilirler. Çünkü evet anayasa mahkemesi futbol ve... Bir sürü hak ve özgürlükler çünkü mahkemelere başvurma hürriyeti, adil yargılanma hakkı, belirsizlik kriterinin devreye girmesi çerçevesinde çok önemli konular aslında. Sadece hani körü körüne futboldan konuşmak için değil, tam da hukuki prensler içinde çok tatlı bir çalışma konusu. Ben buradan bunu tavsiye ederim arkadaşlarım makale yazmak için. İnsan hakları alanında bile aslında ben olsam bunu yazarım mesela. O yüzden mahkemelere bağlayacak tek şey anayasa mahkemesi kararı. Çok tavsiye ediyorum okumanızı. Teşekkür ederim. Şimdi e, bahsedebileceğimiz dönüp dolaşıp bu konuyu her şeyde programda açtık neredeyse. Covid. Artık eskiyi tamamen bırakıp yeni normal düzen üzerinde kuruldu tüm hayatımız. Peki Berfan Hanım sizin e, yeni normaliniz nasıl? Covid sizi nasıl etkiledi? Biraz bahseder misiniz? Evet. Yani aslında şöyle komik gerçekten sadece spor alanında değil tüm insanlığa büyük bir farkındalık verdiğini düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten raydan çıkmıştık ee, ve bu bence insan çok güzel bir farkındalık olduğunu düşünüyorum. Yani herkes bir soluklandı, oturdu. Neredeyiz, neler oluyor, e, niye bu hale geldik? E, çünkü yani sadece bir yer değil tüm dünya e, sıfatlar, her şey gitti ve her insan bir anda eşit oldu. Ee, ben bardağın gerçekten dolu tarafından bakmayı tercih ediyorum. Yani biz evet bu dönemde yarışamadık. Ee, tüm bir sene boyunca antrenman yaptık. Ee, hedeflerimiz, e, olimpiyat, e, Avrupa şampiyonası hiçbir şey sağlıktan önemli olmadığını gördük. Yani evet bir şey için mücadele ediyoruz ancak e, sağlık olmadığı zaman bunların hiçbirinin anlamı yok. Tabii ki 2-3 yarışımız oldu federasyonun e, bize sunduğu. Yeni normalleşme döneminde bu yarışlar... Ee, birazcık heyecanı düşük, motivasyonu düşük geçtiğini düşünüyorum. Ben çünkü e, bir sporcu için en önemli şey seyirci, atmosfer, oradaki heyecan. E, seyirci yok, kurallar fazla, herkes çok gergin, e, kimseyle temas etmemeye çalışıyor tabii. Biz çok şanslıyız. Ben atletizm branşında açık havada e, yarışlarımı ve antrenmanlarımı yapıyorum. O yüzden e, ben çok şanslıyım çünkü antrenmanlara başladığımız zaman en azından açık havada antrenman yapma şansım vardı. Kapalı alan tabii ki çok daha sıkıntılı e, bulaşma açısından. Bu yeni normalleşme döneminde artık e, bizim yapabileceğimiz tek şey kuralları izleyerek e, bu dönemi bir şekilde atlatmak. Yani en azından şu an sağlıklı bir şekildeyiz ve dışarı çıkabiliyoruz. E, biraz daha rahatladık, biraz daha e, normale dönmeye başladık. Ben bu dönemin geçici olduğunu düşünüyorum. E, bize gerçekten büyük bir farkındalık verdi e, tüm insanoğluna. O yüzden bence e, normalleşme döneminde motivasyonumuz düşse de sağlığımızın yerinde olması çok çok daha önemli. Artık e, yeni kuralları izleyerek e, sezonumuza devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Ayşim Hanım, sizin yeni normaliniz nasıl? Covid'le nasıl başa çıkıyorsunuz? <gülüyor> ya başa çıkılacak bir şey olarak düşünmedim <gülüyor> ben de aslında. E, bu sürecin bana hediyeler nelerdir diye baktım. Ee, aynı zamanda nefesle ilgileniyorum. Nefes koçuyum. Son 3 senedir böyle bir şeyle ilgileniyorum. Ee, zaten... De... Gerçekten de... mi? Oledim. Öyle... <gülüyor> döneminde nefes koçluğu eğitimi aldım. Daha, <gülüyor> Daha çok, çok sevindim. <gülüyor> çok ortak <gülüyor> noktum var. Gerçekten. <gülüyor> evet. Görüntü yeni geldi. <gülüyor> ee, o zaman Aşma'yı sanırım. Size Geldik, bir sorun. Evet. Spor karşılaşmaları ile bunların yayınlanmasından beklenen gelirlerle sponsorluk gelirleri bu dönemde yok oldu. Covid'de mücbir sebep kabul ediliyor. Covid'in bu sürece etkisi nasıl olacak? Özellikle ekonomik açıdan daha nelerle karşılaşacağız? Biraz bahseder misiniz bu konudan? Tabii ki mücbir sebep e, zaten öyle olacaktı ve bu sözleşmelerin uyarlanması noktasına götürdü bizi. Çünkü herkes şöyle düşünmüştü ne olacak şimdi işte kulüpler branşı ne olursa olsun sporcularıyla sözleşmelerini feshedebilecekler mi? Çünkü ne sponsor geliri var ne müsabaka geliri var gişe geliri bitti Artık resmi satış mağazalarından, lisanslı ürünlerin satışı düştüğü vesaire Birçok şey düştü. Bir de üstüne yayın gelirleri eklenince zaten en önemli kalemler bunlar kulüpler açısından. Yayın gelirleri, bahis gelirleri ve sponsorluklar. Hepsi askıya alınınca oldukça sıkıntılı ve zor durumlar geride kaldı. UEFA'nın finansal fair play kuralları var futbol özelinde. Çünkü spor kulüplerini konuşurken her zaman büyük kulüpleri konuştuk. Dünya çapında ve Türkiye'de. Bunun peşine harcama limitleri meselesi geldi. Kim nasıl transfer yapacak, yeni kulüpler, sporcularını nereye nakledecekler, nereden gelir sağlayacaklar, e, kimlerin lisansını bildirebilecekler müsabakaların başladığı son tarihlere kadar. Bunlar hep çeşitli sorulardı. Ekonomik olarak bu kalemler var. Bunun dışındaki bütün süreçler için, özellikle hukuki reçete için diyebilirim, FIFA e, olimpiyatlarla alakalı da, ee, olimpiyat Komitesi, fakat Olimpiyat Komitesi çok geç kaldı ne yazık ki. Ben her ben en çok hızlı refleksi ve örnek kararı Olimpiyat Komitesinden beklerdim. Olimpik hareketin daha kutsal ve e, evrensel değerlere dayandığından da hareketle o konuda biraz hayal kırıklığına uğradım. Önce olan kurumun Olimpiyat Komitesi olmasını beklerdim tam da bu sene organizasyonun olmasından da kaynaklı. E, fakat tabii ki ekonomi neredeyse, endüstri neredeyse bu bizim artık görüşlerimizden e, bağımsız bir şekilde ilerliyor. Biz beğensek de beğenmesek de FIFA sazı aldı eline ve nasıl devam edebileceği, yeni normalde neler olabileceğini biz hukukçular gözünden ve biz hukukçuların dilinden tavsiye niteliğinde kararlar vererek bunu bize anlattı. E, biz de tabii Sürekli tavsiye niteliğinde karar ne demek? Bunu yapmazsa bir cezası var mı? Şimdi en baştan toz ve gaz bulutu diye bir de kamuoyuna anlatma süreci var ya bunları. Ben hemen hemen her gün yayındaydım. FIFA şöyle dedi, şimdi sözleşmeler böyle mi olacak? İndirime gidebilirler mi? Futbolcu kafasına göre gidebilir mi? İşte şimdi o ne olacak, bu ne olacak? Bu sözleşmeler bitti mi şimdi? Askıda mı? Değişik değişik tanımlar ve tabirler. Dolayısıyla biraz e, tam iki taraflı sözleşme ilişkisine de tüm dünya kamuoyunun yakınlaştığını düşünüyorum bu süreçte. Yani e, çünkü esas olan herhangi bir iş ilişkisinde, bir kira kontratında bile aslında. Herkes bu süreçte yaşadı ya, her şey devam ediyor fakat gelirim azaldı diyor. Her şey devam ediyor fakat dükkanın kirasını ödeyecek satış yapamıyor. Bağlantıda sorun var sanırım. O kulüplerine veya spor kulüplerine de aynı çerçevede bakmak lazım. Ve bize rehber olan şeyler bunlar oldu. Teşekkür ederim açıklamanız için. Döndük mü? Geldik mi? Döndük. Yani. Evet, şu an iyi. <gülüyor> ben teşekkür ederim. Spor hukukundan bahsediyorsak 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanundan bahsetmezlik olmaz diye düşünüyorum. İlgili kanuna baktığımız zaman sanki sporun taraftardan korunması şeklinde düzenlendiğini görüyorum ben. Oysa özellikle bu pandemi döneminde gördük ki sporda şiddette tek sorunumuz taraftar değilmiş. Berf Hanım, sahada olan biri olarak bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, öncelikle ben her zaman zaten sıkıntının e, sporcu ve eğitmende, onu eğiten eğitmende olduğunu düşünüyorum e, seyirciden çok. Tabii şimdi bu futbol gözüyle bakılıyor. Ben e, atletizm gözüyle bakacağım birazcık. E, çünkü spor, spor etiği ve ahlakını öğretilerek ...sporcu yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü spor sadece antrenman yapılması... ...işte şu şampiyona da birinci olacaksın... ...şu şampiyonaya gideceksin değil. Çünkü sporcu bir bütünüyle sporcu olması gerekiyor. E, karakteriyle, profiliyle, vizyonuyla bir sporcu olması gerekiyor. Öncelikle sporcuyu eğiten, eğitmenin, antrenörün bu spor etik ve ahlakını sporcuya vermiş olması gerektiğini düşünüyorum. Önce eğitmenin eğitilmesi gerektiğini, daha sonra da sporcuyu küçük yaştan itibaren spor ahlakını vererek yetiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, biz bu konuda Türkiye olarak biraz eksik olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü hırs ve özellikle maddiyat konuları e, hem sporcuyu hem antrenörü, birazcık karakter olarak değiştirdiğini düşünüyorum ve arenada, yarışmada, maçta bu rakiplere yansıyor. Aynı zamanda hakemlere yansıyor, karşı takıma yansıyor ve bir anda spor etik vahlakını kaybediyoruz. Ortaya sadece hırs giriyor. Bu da sporcunun bence profilini çok kötü etkileyen bir şey. Öncelikle onlara eğiten antrenörlerin bu eğitim almış olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü antrenörler burada çok büyük bir rol oynuyor. E, sporcuyu e, şiddete yönelten e, sadece e, hırsa ve karşındakine e, rakibe düşman olarak gösteren bir antrenör olduğu zaman sporcunun yetişmesi de çok çok zor. E, bu yüzden önce etik ve ahlakın öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Aysu Meysa Hanım siz e, spor şiddet konusunda ne düşünüyorsunuz? Sizin bu konudaki değerlendirmeleriniz neler? Ya yasal çerçeveden bakacaksam ben de m, tabii ki katılıyorum e, fakat şu, yani tabii ki her konudaki dönüşümümüz gibi Ülkenin birçok konudaki yani toplumsal cinsiyet anlayışından tutun da sporda şiddet anlayışına, tribün kültürünün e, deşarj olma alanı olması gibi bir yanlış bakış açısı, kısıtlı ve sınırlı bir bakış açısıyla e, bakılan bir ortamdayız. İşte oraya giden adam da küfür edecek. Müsabakada böyle izlenir. Yani oraya giden de bunun sonuçlarına katlanacak. Sen tribünde küfürü hayır falan diyemezsin. Bilmeyerek mi geldin? Şimdi bunlar da böyle şeylerle de karşılaşılıyor e, birçok ortamda. Dolayısıyla bunlar genel geçer ve sınırlı bakış açılarını bizler kabul etmek zorunda değiliz her şeyden önce. Ve şunu düşünün yani sporcu, antrenör, yönetici, taraftar, e, idari personel neresinden bakarsanız bakın. Sadece kazanmak ve kaybetmek için yaşıyoruz gibi. Yani bu kurumsal bir hayatta da böyle. Kim kimin ayağını kaydıracak o zaman mutlu. E, kim yenecek, kim 3 puanı alacak, e, kim işte kazanmış olacak. Sadece buna bakıyoruz. Hiç süreç düşünmüyoruz hayatta biz. Ne yazık ki. Üzülerek böyle genellemek zorundayım. E, kimse hikayenin nasıl başladığına, nasıl ilerlediğine, yolculuğun nasıl olduğuna kimse bakmıyor. Yendin mi yenildin mi? Kazandın mı? Kaybettin mi? Ve ona göre hepinizin şu an kafanızda canlandırabildiği çok kısıtlı kelimelerle ve e, cinsel birleşme olmaksızın anlatılamayan bir yenme ve kazanma meselesi var. O şekilde kazanabiliyor. Başka şekilde kazanamıyor çünkü. Dolayısıyla e, önce dilde dönüşümü. Çok önemsiyorum ve bu konularla ilgili özellikle cinsiyetçi söylem ve eylemlerle ilgili hiçbir sevk maddesi yok. Madem yasadan ve cezadan anlıyoruz, ben böyle anladığım için değil, toplum caydırıcı olmadığını hala düşünebiliyor. Ne yazık ki hala bu noktadayız. Benim için çok cezaya ihtiyaç olmayabilir fakat bu benim görüşüm. Madem öyle ben de o zaman düşünmek zorunda kalıyorum ki keşke disiplin talimatlarına da cinsiyetçi eylem ve söylemden herhangi bir sevk maddesi eklense. Bunlar da hakem gözlemci raporuna artık yazılabilseler, özellikle kulüp personeli olan kişiler, akredite olmuş kişiler sevk edilmeye başlanırsa insanlar mecburen bu konulara dikkat etmek zorunda kalacak diye. Mecburen böyle düşünmek zorunda kalıyorum. Dolayısıyla ben de sana katılıyorum Aslan. Tabii ki taraftardan korunmaya muhtaç bir şeymiş gibi yaklaşıyorlar spora. Yasa sana yazık ki çok yetersiz. Ee, yani ben de bir yerde konuştuğum zaman hiç mi bir şey beğenmiyorsun diye insanlar sorabilirler. Vallahi beğenmiyorum. Neden derseniz spor hukuku dediğimiz mesele yaşı bizden küçük bir alan. Ben bunu nasıl beğeneyim? Yani bir ticaret hukuku dediğimizde, bir borçlar kanunu dediğimizde, bir medeni kanun dediğimizde bir sürü külliyat var arkamızda. Senelerce oluşmuş doktrinler var, farklı görüşler var, içtihadı birleştirme kararları var. Var da var. Ama şimdi yeni çıkmış bir alanla ilgili anayasa metnimize bile uygun olmayan statü ve talimatlar olunca benim bunu beğenmeme hakkım var. Yani bu eğitimi almış biri olarak ve bu ülkenin bir yurttaşı olarak benim bunu beğenmeme hakkım var. Çünkü anayasaya uygun yapmamışsınız. Bu dile uygun yapmamışsınız. Ee, kadın futbolunu geliştiren, kadın sporunu geliştiren herhangi bir statü ve talimatta bile teknik adam diyorsunuz hala. Şimdi bilim adamından bilim insanına geçmek süper ama tek orada mı geçebiliyoruz? Yani başka neler yapabiliriz? Önce dilde dönüşüm, sonra mecburen yasada dönüşüm. Orada şiddetle ilgili iki önerim bu olacak. Teşekkür ederim. Çok açıklayıcı oldu gerçekten. Eee Berfa Hanım, e, şimdi bir milli sporcu olarak ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyorsunuz çok başarılı şekilde. Bildiğiniz üzere sporda şiddette fikir çatışmaları yerine yönetimsel çatışma, işte renktaşlık gibi sebepler de şiddete konu olabiliyor. Bu durum gibi bu durum için ne gibi önerileriniz olabilir? Çözüm önerileriniz, fikirleriniz nelerdir? Yani ben şöyle atletizmin içinde atletizma hakim olduğum için bu alanda konuşacağım. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum çünkü. Ee, şimdi öncelikle kulüpçülük var sonra bir de milli takım var yani bizim bir kulüp yarışlarımız var bir de milli takım yarışımız var Uluslararası Arena'da e, temsil ettiğimiz. Biz hiç böyle bir şey atletizm e, olarak yaşamıyoruz yani evet kulüp yarışlarında hepimiz kulüp olarak Enka, Fenerbahçe, Galatasaray hepimiz aynı anda bir rakip oluyoruz ancak milli takım seçmelerinde Türkiye Şampiyonası'nda başlıyoruz. E, en iyi dereceleri koşan, birincilikle gelen Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den, Enka Kulübü'nden karma bir takım olarak milli takımımızı yurt dışında temsil ediyoruz. E, ve biz gerçekten e, bence bu ayarı e, atletizm olarak çok güzel koruyup e, devam ettiriyoruz. Yani... Ee, hiçbir şekilde şimdi belki futbolda bu e, başka gerçekten hani işte Galatasaray'dan 5 adam var, Fenerbahçe'den o da nasıl olur bu gibi bir şey olabilir tam hakim olmadığım için bilemiyorum. Ancak Atletizm Federasyonu olarak biz bu dengeyi çok iyi kurmuş durumdayız. Ee, kulüp yarışlarımız ayrı, kulübümüz yarışırız biter ama milli takım yarışlarımızda e, kim hak ettiyse açıkçası yani daha doğru bir tabir olacak. O yarışmaya kim hak etti? değilse o mini takımda yer alır. Ve bunu herkes saygıyla e, karşılar yöneticiden kulüplere, mini takıma ve sporcu antrenörlere kadar. E, bu da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemizi en iyi yurt dışında kim temsil edecekse onların seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, umarım bu konuda yöneticiler yine aslında aynı şeyi söyleyeceğim ama bu da bir spor etik ve ahlakıdır. E, bu da bir sporun içinden gelen ve her zaman e, yöneticilerin e, ...federasyondakilerin her zaman e, dikkat etmesi gereken bir şey. E, öbür türlü gerçekten haksızlık içerisinde sporu yapmış olacağız. Umarım atletizmde sağladığımız bu düzeni diğer branşlarda evet. sağladığımız bir an önce. Umarım. Ayrıca Hanım, evet. sizin bu şiddet konusuna getirebileceğiniz çözüm önerileriniz var mıdır? Yani aslında tam da onları anlattım zaten. E, evet. Çözüm önerilerinden bahsettim daha ziyade. Yani yasal düzenlemeler ve <gülüyor> e, şunu ekleyebilirim. Herkes diyor ya tam da bu soru gibi veya <gülüyor> COVID öncesinde yüz yüze yaptığımız, büyük salonlarda yaptığımız panellerde veya söyleşilerde de oluyordu. İşte siz ne tavsiye edersiniz, sizce ne yapılmalı? E, o zaman diyorum ki herkes sadece kendi üstüne düşeni yapsa, yani evet. herkes bir, bulunduğu yerde o tezahürata eşlik etmesi bulunduğu yerde kendi gibi olsa... <gülüyor> Ee, kadınlar sırf bizlere öyle öğretildiği için veya erkek egemen dünyada kabul görmek adına onlar gibi izlemesek de kendimiz gibi izlesek. Yani maçı bu kıyafetle, bu rujla ve bu görüntüyle izlemek nasıl bir fikir? Yani herkes kendi yapabildiği dönüşümü kendi hayatında yapsa, bir de öyle baksak nasıl olur diyorum yani. Öncelikle dilde dönüşüm, ondan sonra da tavırda ve gerçekten kendimiz gibi bu işlere tanık olma üzerinden bir dönüşüm tavsiye ediyorum. Dolayısıyla bireysel sorumluluk almaya davet ediyorum. Evet diğer şeyler yasa olabilir, e, bambaşka kampanyalar olabilir, kulüpler bunlarla ilgili zaman zaman e, hem devlet hem bağımsız e, çeşitli markalarla bir sürü işler yapıyor olabilirler. Hepsi çok kıymetli, hepsinin ayrı ayrı çok yeri var. E, hepsi bu toplum havzasında yer ediyor, mükemmel. Fakat bireysel dönüşümde de gereken sorumluluğu tek tek almamız gerektiğini düşünüyorum. Evet keşke maçlar istediğimiz kıyafetlerle gidebilsek ee, çok küfür ediliyor ya gitmesek mi demeden gidebilsek rahatça özgürce hepimizin çok istediği bir şey televizyonlarda değil de sahada izlesek maçı keşke umarım bunları yaşayabileceğimiz günleri de görürüz çok kısa bir süre içerisinde. Evet ya bir yandan da bunun için sürekli şartların oluşmasını beklemek de belki çok sağlıklı ve geçerli bir çözüm değil bizler var oldukça süreç bize uyumlanacak. Ben Beşiktaş taraftarıyım, Beşiktaş Kulübü'ne sevdalıyım. Her zaman Vodafone Park'a işten çıkış kıyafetimle rahat rahat hep gittim. Tam da kendim gibi gittim. Yani illa maça uyumlu veya oraya uyumlu bir şey giymek için de hiç kendimi zorlamadım bugüne kadar. Çünkü bizler kendimiz gibi olmadığımız sürece hiçbir zaman hiç kimseye hazır bir ortam sunulmayacak. Yani ben nasılsam her yerde öyle olmayı tercih ederek ve bunun sorumluluğunu alarak gidiyorum. Yoksa... Ee, bir gün her şey mükemmel olacak ve ben o zaman doya doya yaşayacağım. Bu kadar vaktimiz olabileceğini düşünmüyorum. <gülüyor> ben de aynı şekilde. <gülüyor> Berb sporda şiddetle paralel olarak bir de fair play olayı var. Bu fair play olayı nedir? Ee, geliştirmek için ne yapmak gerekir, yaygınlaştırmak için? Biraz bahseder misiniz bize? Tabii ki en sevdiğim. Ee, yani en çok dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğüm, ee, şey, fair play aslında e, rakibini, karşı sporcuyu fizyolojik ve psikolojik açıdan şiddete uğratmamak. Ee, bu bireysel branşlarda da böyle toplu basketbol, voleybol gibi e, takım sporlarında da şiddet. Bizde daha çok fizyolojik olmuyor ama psikolojik baskı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bireysel branşlar herkes kendi alanında, kendi kulvarında yarıştığı için fizyolojik bir şiddet yok. Ancak psikolojik açıdan rakibini nasıl yenerim, onu nasıl e, Karde ederim, onu nasıl psikolojik açıdan çökertebilirim gibi düşünceler olduğunu, ısınma alanında e, bu gibi psikolojik baskıların olduğunu ben kendi gözümle görüyorum. Ya Bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, elit bir atlet, sporcu, elit bir sporcu, öncelikle karşı rakibine saygı duymayı öğrenmesi gerekiyor ve o karşı rakibini bir avantaj olarak görüp Onunla birlikte en iyi yarışını çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Yani o oyunun bir parçası, düşman değil. Yani karşı taraf değil. Eğer sen o maçta başarılı olmak istiyorsan ya da sen dünya şampiyonasına gitmek istiyorsan ve onunla yarıştaysa, o sana yardım edecek oyunun bir parçası. Yani ben her zaman. Ee, böyle görmeye çalıştım. Sahaya girdiğimizde tabii ki e, hırsımız e, oluyor. Bu motivasyon olmazsa olmaz. Ama yanımdakini düşman değil, evet yanımdaki bana koşmak için yardım edecek biri. Yani böyle gördüğünüz zaman bence gerçekten başarıya daha sağlıklı ulaşacağınızı düşünüyorum. Çünkü o negatif enerji size geri dönecek. Yani ona uyu yapmaya çalıştığınız psikolojik baskı, işte fizyolojik çarpışmalar, yani e, karma. <gülüyor> Buna gerçekten inanıyorum. <gülüyor> ee, enerji size geri dönüyor ve siz bir şekilde başarılı olamıyorsunuz. Ee, belki daha fazla örnek olaylar olabilir. Yani fair play atletizmde işte bir atletimizin düştüğü zaman geri dönüp onu kaldırması bizim seyirciler tarafından en çok alkışlanan olaydır çünkü koşarken düşmeler çok fazla yaşanan şeyler. Ee, fair play'in Gerçekten e, uluslararası arenada da dünya şampiyonasında çok fazla örneklerini görüyorum yani e, sporcu sporcuya destek olmalı köstek değil ki hep beraber o arenada başarıyı yakalayabilsin o yüzden çok çok önemli ya bu da aslında spor etiği ve ahlakından geliyor yani bir sporcu yetiştirirken bunların hepsini vermemiz gerekiyor bir sporcuya başarı gerçekten böyle geldiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aysun Yaman, sizin fair play hakkındaki düşünceleriniz neler? Ee, ya çok fazla örneği birçok muhabakada görüyoruz. Bu bazen NBA'de gördüğümüz bir şey. Ee, bazen ya saha o hem saha olayı hem de yine disiplin talimatı üzerinden değerlendirdiğimiz birçok konuda bu oluyor. Yani en trajikomik komik görüntüler şöyle oluyor. Ben en çok benim dikkatimi çekeni söyleyeceğim. Ee, kavga işte tükürme. Bir takım küfürlü söylemin olduğuna neredeyse emin olabildiğimiz bir ortamdaşı birbirlerinin üstlerine yürümeleri. Bunları herkes az çok akıl ediyor ve hafızamızda ne yazık ki bunlar çok berrak bir şekilde var. Sporda şiddet deyince hemen birkaç yeşil saha, birkaç basketbol sahası görüntüsü ve hemen 3-5 görüntü gelebilir yani. Bütün ülke hafızası için söylüyorum bunu bu iki branş üzerinde. Fakat şöyle şeylere denk geliyorum. Bir sporcu ya gerçekten sakatlanmış... Ya da e, sakatlanmış gibi yapmış bilmiyorum. Böyle bir ortamda bir iki sporcu arkadaşı tarafından kaldırılarak çizgi dışına alındığı bir görüntüyü hiç unutamıyorum. Yani gerçekten onun Bilemadım. sakatlanma söylemine inanmayarak, e, bu, bu, bu belki doğru belki yanlış bunu bilemeyiz. Yani o sırada biz adalet bekçisi değiliz, onun yeri yeşil sahanı değil ya bilemiyoruz yani. Belki öyle belki değil. Fakat o sediyi beklemeden yakapaça arkadaşlarını, yani rakip takım oyuncusunu yakapaça çizgi dışına çıkarmaları gibi bir görüntü var. Hani ben böyle bir soru işareti bırakarak fair play'e <gülüyor> bu konuyu böyle sonlandırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, maalesef... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz da şike ve doping'e değinmek isterim. Şimdi maalesef böyle talihsiz olaylarla karşılaşabiliyoruz. Doping ve şike çok Sık gündeme olan konular. Şimdi Aysu Hanım bize bu iki kavramı açıkladıktan sonra dopingde bazen sağlık durumu için etken maddenin alınması gerektiği söyleniyor. Bunun bazı şartları var mı ve sporcunun buradaki durumu ne oluyor? Şöyle, şimdi ikisi çok değişik konular. Şike'den bahsetmek gerekirse bu yine 6222 sayılı yasada bir madde olarak var. Çok ilgilenenler buna detaylı okumasını yapabilirler. Şike ve teşvik birimi başlıklı bir madde var. Burada ülkemizden de böyle bir dosya geçmiş olduğu için insanlar bazen özellikle bu gündem daha sıcakken hep sorarlardı. Fakat bu dosyanın avukatı olmadığım için ve dosyanın tamamını okumadığım için bu konuyla ilgili mesela bir değerlendirme yapmak biz hukukçular için çok yeterli değil. Taraftar gözüyle yapıyor olabilirsiniz, bu ülkede yaşayan biri olarak yapabilirsiniz, bir inancınız vardır, bence böyle diyebilirsiniz. Fakat hukuk kişisi olarak e, okumadığım bir dosyayla ilgili mesela Şike'nin tanımı ve işteş bir fiil olduğu dışında bir bilgi veremiyorum. Ama kamuoyunun bunu da bilmediğini görmüştüm bu dönemde, 2011 senesinde özellikle ve sonrasındaki dönemde. Öncelikle bu bir ceza yargılamasıydı ülkemizdeki meseleden. Yani bir olayın içinde spor kulübü var, spor kulübü başkanı var, spor yöneticisi kişisi var diye o mesele spor hukukuna tabi olmuyor. Sportif ihtilafın ne demek olduğunu ayırmayı öğrenmiştik biz şike sürecindeyken. Bu bir ceza yargılamasıydı. Bunu bir ayıralım. Bu bir ceza dosyasıydı. Bambaşka bir suç. Yani Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç var mı, yok mu buna bakılmıştı. Bambaşka bir şey. Ee, onun dışında dopingle ilgili de Dediğin gibi zaten doping niye yasak? Yani bütün dünyada evrensel prensipler uyarınca, bütün uluslararası antlaşmalarla gündeme gelen mesele. Neden zaten? Bir insan sağlığı, yaşam hakkı için e, sırf rekabet uğruna kendi yaşamından, kendi hormonal dengenden, kendi sağlığından olamazsın üstün yararı üzerinden. Bir diğer konu da elbette adil rekabet. İki tane üstün yarar var doping meselesine tüm dünyanın karşı çıkması ve Farkındaysanız hep dopingle mücadele. Yani bu iki kelime ayrı gitmiyor hiçbir zaman. Dopingle sadece mücadele ediyoruz. E, ve her yıl gelişen teknoloji ve tıp alanının bilimsel imkanları arttıkça e, bambaşka şeyler, yani gen dopingine kadar giden bir mesele var artık. Tabii ki benim bir hukukçu olarak aklım buna ermiyor. Yani laboratuvar ortamında nasıl bir doping yapılabilir? E, bu bir hücremi yapıyor? Gen dopingi hakikaten ne demek? En fazla kan dopingini öğrenmiştim. Onda da ilgilisi The Program diye bir film var. Lance Armstrong'la ilgili sarı mayolu bisikletçinin kan dopingini nasıl yaptığıyla alakalı bir film var. Yani bunu izlemenizi tavsiye ederim. Eğer bir sporcunun ömür boyu kullanması gereken bir ilaç varsa senin sorununda olduğu gibi, sağlık sebebiyle ömür boyu içinde doping yapacak bir madde olduğunu bildiği bir ilacı kullanmak zorundaysa elbette bunu doktor raporuyla ispatlar. E, bu ispat doping testi yapıldıktan sonra işte bir A numunesi bir B numunesi alınıyor prosedürde. E, bu aşamada sporcunun kendisi tarafından ispatlanması gereken bir şey. E, doktor raporu olduğu sürece e, bu konu zaten sporcu açısından da e, bir mesele yani önemli bir konu veya bir disiplin ihlali olarak e, vücut bulmuyor. Onun dışında tabii ki her sene 1 Ocak tarihinde VADA tarafından yasaklı maddeler listesi açıklanıyor. Ya yani Burada püf nokta şu bu bir sır değil. Yani Maria Sharapova ya ben gözden kaçırmışım, ilacı da alıvermişim. Bu biraz bizim aklımızda dalga geçmek gibi oluyor. Ee, yani Türkiye'den birileri de bunu biliyor yani mesela. <gülüyor> Her sene yasak maddeler listesinden açıklandığını ve e, şans ve tesadüfe bağlı değil yani doping yapmak. Bu kadar ekonomi yönetiyorsanız, bu kadar profesyonel birisiyseniz, e, böyle bir itibar yönetiyorsanız bunu bilmemeniz zaten imkansız. Dolayısıyla diğer konular, ya akla uygun olan hukuka da uygun. Siz bunu ömür boyu kullanmak zorundaysanız zaten doktor nezaretinde bunu yapıyorsunuz. Bu da elbette raporla ispatlanabilir bir şey. Anladım. Ee, peki Berf Hanım, doping ve şigenin ne olduğunu öğrendik. Siz e, programın başından beri sporcu ahlakı ve eğitimden bahsediyorsunuz. Bize e, biraz bahseder misiniz, biraz daha açar mısınız sporcu ahlakı ve eğitimini? Yani ben şimdi öncelikle e, doping... Konusuna e, biliyorsunuz ki atletizm olarak yani şik edense daha fazla hakim ve bilgim olduğu bir konu. Evet evet. E, ya bir tane öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani bu seni mutlu ediyor mu? Yani bu öncelikle seni içsel olarak bu başarı seni mutlu ediyor mu? Yani yasaklı bir madde aldığını bilerek dünya şampiyonu olmak seni gerçekten tatmin ediyor mu? Yani kafanı yastığa koyduğunda ne güzel dünya şampiyonu oldum ve diyor musun? Yani ya bu benim gerçekten akıl erdiremediğim bir şey. Yani gerçekten hissel olarak e, ne egomu tatmin eden bir şey ya da ne gerçekten beni iç dünyamda mutlu eden bir şey. Öncelikle ben bu açıdan bakıyorum. Yani gerçekten doping yapmak isteyen ve doping yapan atletlerin bunu, bu gerçekten bence bir ruh sağlığı bozukluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten aklı selim bir insanın ya evet ben bu maddeyi kullanayım ve dünya şampiyon olayım, dünya rekoru kırayım ve bu başarıdan mutlu olayım, yani buradan gelecek para beni mutlu etsin gibi bir e, ruh sağlığını normal olan bir insanın bunu düşünebileceğini düşünmüyorum bir kere. E, tabii ki bir de bunun aynı zamanda şu çerçevesi var: antrenörlerin, yöneticilerin ve e, federasyonun bir sporcuya buna e, destek vermesi ve bir sporcunun bunu yapmasını istemesi gibi durumlar var. Yani sadece sporcunun değil de e, bu çocuğu e, işte proje olarak yetiştirelim, 10 e, sene sonra olimpiyat şampiyonu olsun. Yani bu bir takım işi de olduğu zamanlar var biliyorsunuz. Aslında şeyi önerecektim film deyince. Netflix'te Icarus belgeseli var. İzlemiş olabilirsiniz. Evet. Ee, Icarus'u ben izlerken evet. gerçekten gözlerim açıldı ya. Yani e, Rusya'nın zaten dopingi e, biliyorsunuz men edildi Rusya olimpiyatlardan ve şu an hala sanırım bireysel olarak e, bazı atletler yarışabiliyor. E, takım olarak yarışamıyor Rusya. Ve e, o belgeselde Rusya'nın dopingi nasıl aldığı, sürecin nasıl işlediği nasıl entrikaların döndüğü yani e, gerçekten bir organize suç olduğunu e, bir belgesel olarak çekmişler. Kesinlikle öneriyorum onu e, bir sporcu, hukukçu olarak yani izlemenizi ben gerçekten hayrete düşmüştüm. E, Dediği gibi Vada her zaman 1 Ocak'ta bir liste verir. Bunlar sizin kullanmamanız gerekenler. Bunun dışında ergonomik desteğinizi alabilirsiniz, vitaminlerinizi alabilirsiniz, antrenmanlarınızı yapabilirsiniz. Yani kural o kadar basit ki. E, ve kapasiteniz ve yeteneğiniz, antrenmanınız ve performansınız doğrultusunda en iyisini de koşarsınız. Yani koşamazsanız da bu sizin e, bu kadardır kapasiteniz. Yani o kapasitenizi fiziğinizde olmayan bir şeyle ekstra desteklemek, yani her şey o kadar aykırı ki hem sizin sağlığınıza aykırı, e, gelecekteki e, kadınlar için konuşuyorum, bir çocuk doğuracaksanız, onun hayatına yani sadece kendinize yapılmış bir... E, şey de değil bu. Yani gelecekteki çocuğunuza da vermiş olacağınız bir zarar. Ve bunu gerçekten benim aklım ermiyor. bunu yapan sporcuların da ben ruh sağlığının iyi olduğunu düşünmüyorum veya bunu destekleyen yöneticilerin ve federasyonların da bunun normal bir eee hareket olacağını düşünmüyorum. O yüzden spor etik ve ahlak işidir. Sporcuyu etik ve ahlak doğrultusunda yetiştirmelidir. Ee, ve bu gerçekten e, hassas olarak yönetilmeli ve daha fazla e, tedbirin ve daha fazla kontrolün olması gerektiğini düşünüyorum sporculara. Teşekkür ederim. Şimdi e, biz yarım saat aşkın süredir 3 kadın oturduk burada spor diyoruz, sporda hukuk diyoruz. Ama ülkemizde spor deyince bahsettiğiniz aklımıza hemen futbol geliyor, aklımıza hemen erkekler geliyor. E, sizin de bir makaleniz var bu konuda Ayşme Hanım. E, sporun erkekleşmesi adında sporda kadın az sporda e, sporcusu kadın daha az bu konaktan neler benim sporun erkekleşmesi başlıklı bir makalem olması imkansız ee, böyle bir başlık koymam <gülüyor> no. sporun erkekleşmesi şeyi yani içten kabul etmediğim için ya bir yer yanlış lanse etmiştir e, ya bir yanlış anlaşılma evet. olmuştur e, öyle düşünmüyorum çünkü <gülüyor> <gülüyor> öyle nota hata yaptık bir yerde kusura bakmayın yok estağfurullah ya bir yerde öyle yazmış olabilir yani bir yer yanlış bilgi vererek veya öyle zannederek herhangi bir portal belki öyle bir şey yazmış olabilir e, toplumsal cinsiyet tanımını mutlaka geçirerek e, cinsiyet eşitliğini anlatan makaleleri öyle yazıyorum e, veya spor mevzuatında e, toplumsal dilin dönüşümüyle alakalı. Yani bu bu tarz kelimelerin yer aldığı makalelerim var. Evet, hatta bir tanesini Hacettepe Üniversitesi'nde sunmuştum, bilimsel bir makaleydi. Ee, dolayısıyla yani spor erkekleşmesi diye bir şeyi meşrulaştırmak ve e, böyle isimli bir makaleyi e, yazacak son kişiyim. E, bu bu şekilde de hani zapta geçsin diye böyle anlatıyorum. Çünkü yani eşitlik meselesi üzerinden evet herkes gibi çok fikrim var. E, peki sen sorunun devamında neye getirecektin? Sana bağlı devam edeyim. E, sporda erkek çokluğundan bahsedecektim. Bu konu hakkında neler düşündüğünüzden bahset bahsetmek ister misiniz? Neyin çokluğundan? Duyamadım. Erkek çokluğundan. Spordaki. Ha, tamam, düzeninde... tamam. Tamam. Ya tabii ki şöyle e, özellikle yöneticiler çerçevesinde baktığımızda e, spor kulüplerini yöneten kişilerin e ekiplerin yönetim aday, yani yönetimi aday olarak gelen kişilerin neredeyse kadın yönetim kurulu üyesi adayları neredeyse hiç yok. Var olanlar tamamen prosedürel olarak aramızda bir de kadın bulunsun. İşte kadın yok denmesin üzerinden var. E Dolayısıyla son yıllarda yaptığım araştırmalarda yönetim kurulu üyesi bakımından en fazla voleybol federasyonunda kadın yönetici olduğunu görmüştüm. Fakat oranın da ee, okumasına baktığınızda yani federasyonun içine baktığınızda liglerin adına baktığınızda e, Pota'nın perileri diyeceğim hep aklıma o geliyor. Filenin Efeleri ve fi, Filenin Sultanları. Yani ben e, çok karşı <gülüyor> olduğum iki tabir. Efe, Sultan, işte Padişah, Peri e, bunlara gerçekten hiç tahammülüm yok. E, pota'nın perileri varsa Pota'nın cinleri nerede o zaman? Yani e, bir eşitlik ve bir masalsı meseleden bahsediyorsak Gerçek bir destek ve dayanışma eşitler arasında vardır. Dolayısıyla siz iki metrelik Avrupa'da yenmedikleri kulüp kalmayan, ülke kalmayan kadınları peri olarak sunamazsınız. Fakat bizim toplumsal cinsiyet anlayışımıza geliyoruz burada. Çünkü her birimiz benzer dizileri izliyoruz, benzer mahallelerde büyüdük, benzer anneanne babaanneler bizlere eşlik etti büyürken... Ee, ve şimdiki zamanı birlikte paylaşıyoruz. Dolayısıyla çok farklı değil gördüklerimiz, öğrendiklerimiz, kadınların hangi işleri yapacakları, erkeklere nelerin yakıştığı, kadının görevlerinin neler olduğu, erkeklerin neler yapması gerektiği bir sürü yargımız var, bir sürü genellediğimiz mesele var. Ve sporun içinde de bunlar var. Ee, sporda erkek çok diyemeyeceğim, anlayışta erkek çok, yoksa biz üç kadın ee, birçok ratingi Türkiye'den aşan spor programından çok daha iyi açıklamalar yaptığımız bir oturum gerçekleştiriyoruz şu anda. Erkek çok anlayışta sadece bunu söylüyorum. E, nitelikte çok erkek göremiyorum ben. Nicelikte evet fakat nitelikte bayağı uzun uzun oturup konuşabiliriz bu konuyu. Dolayısıyla e, sadece bu anlayışta olabilecek olan bir şey. Tabii ki toplumun bu konuyla ilgili dönüşmesi için On yıllara ihtiyaç var. E, bu işte her bir kız çocuğunun eline voleybol topu verilip erkek çocuğunun eline basketbol topunun verilmesi gibi bir şey. Yani Ali ata binerken Ayşe'nin ata bakması gibi bir şey. Yani sistematik olarak biz buna maruz kalıyoruz zaten. Bu bir günün sonucu değil. E, sistematik olarak biz ata bakmayı öğreniyoruz arkadaşlar. Yani dolayısıyla biz burada üç kadın bile şu an bir mucizeyi oluşturuyoruz. Yani hem atlet hem hukuk fakültesi mezunu bir insan var karşımızda. Yani çok hayran oldum, çok memnun oldum bu vesileyle tanıdığıma. Dolayısıyla aslında bizler varız ve çokuz yani. Bir yerlerde bunları düşünen, bunları konuşan, bunları bir yerde yaşayan ve yaşatan birileri var. Ve birilerine ilham olan birileri var. Dolayısıyla bizler en azından burada ve bundan sonrası için erkek çok, erkek yok veya kadın çok, kadın yok gibi bir şeyler yine söylemeyebiliriz. Bunu seçebiliriz. Biz yine kendimiz gibi kendi inandığımız ve ilgimizi çeken alanlarda çalışmaya devam edebiliriz. Yani bu Berfe'nin her gün antrenman yapma aşkı gibi ee, benim de her bir ihtilaf olduğunda, ya evet bunun çözümü ne olabilir acaba diye bakıp açıklama yapma ee, aşkım çok benzer bir yer. İkisi de antrenman çünkü. İkisi için de bir şey yapıyoruz. Yeni gelişmeleri evet. takip ediyoruz. Ee, hem kendimize hem topluma ne katabiliriz buna bakıyoruz. Bunlar zaten doğal sonuçlar. Dolayısıyla evet bir toplumsal cinsiyet anlayışı var buna itiraz edecek değilim. 33 senedir bu ülkede yaşıyorum ve 33 senedir Türkiye'de kadın olmanın ne demek olduğunu çok deneyimledim her açıdan. Ee, ama yani en azından bir hukukçular için çok bir sıkıntı yaşamadım bugüne kadar. Ee, belki çok da desteklemesem de ne olursa olsun hukukçu olmak bu ülkede bir kadının ayağına en çok yere bastıran mesleklerden bir tanesi. En azından topluma göre. Ben çünkü bireysel olarak bazen çok böyle düşünmüyorum. Yani sadece bir fakülte kazanarak o deniyor ya insana. Diyorum ki belki dünyanın en ahlaksız insanıyım. Belki aileme kan kusturuyorum. Belki bambaşka kötü bir şey yapacağım ileride. Sadece bir fakülteyle e, bana hayran olmasanız nasıl olur? Yani bir işimi yapayım, e, biraz kendimi ortaya koyayım. Belki ondan sonra hayran olabilirsiniz. Şu an olabilirsiniz ama sadece fakülteyi kazanmakla biraz enteresan. Dolayısıyla buna benzer bir sürü anlayış var. E, çok etiketimiz var bu ülkede. Eyvallah hepsine. E, fakat bunların hiçbirini genellemeler yapmadan... Sadece, ya Berfen'in de hep sporculuk üzerinden anlattığı gibi, kendi işimize yapmak nasıl bir his? Yani kendi merkezimizde kalmak, kendimizden sorumlu olmak nasıl bir his yani? O sporunu öyle yapıyor. Bakış açısını çok beğendim. Ben de öyle bakmaya gayret ederim kendi hayatımda. Çok da benzer buldum. Dolayısıyla ben de kendi alanımda, kendi ilgimi çeken konularda öyle devam ediyorum. Ben böyle seviyorum ve bana yakışan şekilde yapıyorum. Dolayısıyla ben beni onaylıyorum. Kalan meselelerle ilgili sadece kendim olmakla ilgili sorumluluğum var ya. Yani senin sen olmakla ilgili sorumluluğun var. Berfenin Berfe gibi olmak gibi bir sorumluluğu var. Benim de kendim gibi olmak gibi bir sorumluluğum var. Ee, biz bunu yaptığımız sürece kim çok kim az bunlar çok geçer ve değişen şeyler olacak yani. Teşekkür ederim. Teşekkür <gülüyor> <Var, var. gülüyor> <gülüyor> ederim. <Güzel. Berfa'dım. gülüyor> <gülüyor> sizin bu konuda görüşleriniz de merak ediyorum çok güzel bir açıklamaydı hayran kaldım ama size çok merak ediyorum neler diyeceksiniz bu konuda yani şöyle söyleyeyim gerçekten dediği her şey o kadar güzeldi ki ben e, hepsini de şöyle zaten dinledim yani <gülüyor> sporda cinsiyet e, eşitsizliği gerçekten Türkiye'nin eksik olduğu bir alan e, kadın ve erkek ayrımını sporda çok net görebiliyoruz bu atletizm de dahil olmak üzere Diğer branşlarda da böyle. Yani bir erkek rekor kırdığı zaman o iyiydim aslanım işte e, gazetelerde orada burada e, bir kadın şampiyon olduğu zaman kızım tebrikler sana da kızım. Ya o, o farkı o kadar net görebiliyorsunuz Yani çok küçük mimikler, çok küçük ayrıntılar ama o farkı görebiliyorsunuz ve bu işten içe çok rahatsız olduğum bir durum çünkü... Kadın ne isterse yapar. Yani bunun sonuna kadar arkasındayım. İmkansız diye bir şey yoktur. Ama maalesef ki özellikle e, hukuk alanında e, konuştuk. Hukuk alanında, spor hukukunda kadın avukat e, gerçekten az mı? Çünkü futbol yani. Yani Ve hani şu anlayışın olduğunu Kadın futboldan ne anlar? Ya bırak evet o da olsun bir tane avukatımız. Ama biz bizimkileri seçelim. Yani erkek tarafı. Bu gerçekten o kadar... Türkiye'de özellikle yerleşmiş bir kavram ki kadın futboldan ne anlar? Ee, evet o yüzden kadın... Evet bir tane seçelim. Yani biz bunu gerçekten kadınların e, bunu sadece... Böyle konuşarak bu toplantılarda işte hayır ya böyle değil bunu icraata dökmemiz gerekiyor çünkü bu her zaman konuşulan bir şey. Evet kadının sporda yeri var kadının hukukta yeri var ama e, icraata dökmemiz lazım çünkü bu yıllarca böyle konuşulup gider. Yani evet bir haksızlık olduğu ortada evet bir eşitsizlik var kadınlar bunun farkında erkekler de farkında ancak icraat Yok. Yani bu yüzden kadınların artık bizim gibi burada güçlü üç kadının ve bizim gibi Türkiye'de yer alan bir sürü kadın olduğunu düşünüyorum. Yani herkesin kendi alanında, kendi bilgi dahilinde adım atması gerektiğini düşünüyorum. Yani sadece konuşarak değil, mesela yaptığım sporda evet ben hukukla sporu aynı anda yaptım ve bunu başardım. Ve birçok erkek kadın sporcuya şu an, küçük sporcuya örnek oluyorum. Yani bizim İzmir Atletizm spor kulübümüz var. Ee, orada 5-6-7 yaşında çocuklarımız var ve erkek sporcularımız, kız çocuklarımız hepsi gelip hani Berfa abla ben de ileride senin gibi hukuk okuyup işte milli atlet olmak istiyorum. Yani onların gözünde bir kadın profili olarak çok güçlüyüm. Yani onlar bana geldiği zaman evet ben de Berfa abla gibi yapmak istiyorum. Ya evet işte bunu yapmamız gerekiyor. Yani icraata dökmemiz gerekiyor. Evet güçlüyüz. Her şeyi yapabiliriz. Yani burada bir erkeklerden daha güçlüyüz asla demiyorum. Sadece eşitiz. Yani erkekler ne yapabiliyorsa kadınlar da yapabilir. Yani bu şey değil. Evet erkeklerden de güçlüyüz değil. Hayır. Kadın erkek eşit. Yani ben her zaman bunu savunuyorum. Ve bunu savunmaya da devam edeceğim. Tek sporcu olarak ve ileride hukukçu olarak e, isteğim. Bunu sadece icraya dökmek. Gerçekten işimizde herkes kendi alanında uzman olduğu işte e, bunu adıma dökmesi gerekiyor. Bunu düşünüyorum. Ve desteklerim. <gülüyor> Bence kesinlikle <gülüyor> kadınlar olarak <gülüyor> bu toplumun yarısıyız ve kendimizin farkında olarak konuşmaktan öte bir şeyler yapmamız lazım. Yani, yani. bunu artık bir dur dememiz lazım. Çünkü gerçekten tüm ömrümüz konuşarak geçiyor ama artık dur demeye başladığımız zaman ...bu düzende değişecek. Her şey olması gerektiği düzene ...ideale yaklaşacağını düşünüyorum ben de. Ayşe evet. ee, Meys ...sizin gençlere spor hukukuna yönelmek isteyen... ...okul arkadaşlarıma... ...bir öneriniz ol olur mu? Nedir onlar? Ya en büyük önerim... E, ...öneri sorduğunuz için o da. Yani yoksa benim önerime... ...ihtiyaçları olduğunu düşünmüyorum... Benden çok daha iyisini ve çok daha ileri görüşlüsünü şu andan akıl edebildiklerini düşünüyorum şu an öğrenci olan herkesin. Ben her ne olursa olsun 10 senelik avukatım yani kıdemde öyle görünüyorum. Şu an benim akıl edemediğim, benim parlak olduğunu keşfedemediğim veya benim çözemediğim birçok şeyi eminim birçok insan şu an düşünüyor ve bir gün evet benim geçmişte spor hukuku için attığım temelleri şu an başkaları başka bir şey için atıyor buna eminim. Benim tek tavsiyem veya kendi tecrübemden aktarabileceğim şey kabul ederlerse canları ne istiyorsa onu yapsınlar. Yani şu an anlaşılmaları gerekmiyor. Şu an işte diğer üstadları tarafından takdir görmeleri veya onaylanmaları gerekmiyor. Ben de onaylanmamıştım. Benle de dalga geçmişlerdi. Spor hukuku ne ya derhal para yapan bir şey alanla uğraşmalısın. E, bu ne şimdi falan diye insanlar hep düşünmüşlerdi. Bu beni ilgilendiren bir şeydi. Ben bunu merak ediyordum. E, bu ilginin bilgiye dönüşmesiyle ilgili kendi kendime bazı antrenmanlar yapıyordum. Ve sonra durum bu oldu. Şimdi birlikte konuşabileceğimiz bir ortama geldim. E, benim için hakikaten mucize. Ve e, onların kalbini çarptırıyorsa yapmaları için gerekli koşul oluşmuş demektir. Yani başka hiçbir şeye ihtiyaçları yok. Canları ne istiyorsa onu yapsınlar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Perif sizin neleriniz neler olacak genç sporcu arkadaşlarımıza? Valla ben hep e, öncelikle şey söylüyorum. Akademik eğitim şart. Yani e, sporu sadece hayatınızın e, dönüm noktasına getirmek çok yanlış. Ben gerçekten çok şanslıyım ki ailem de bana e, bunu hep aşıladı. Yani evet spor bir yere kadar yani. Sporu ben her zaman amaç olarak değil araç olarak kullandım. Yani spor beni bir yerlere taşısın, spor bana bir kimlik katsın, spor bana hayatta kapılar açsın. Yani ben her zaman bu şekilde gördüm ve akademik hayatımla beraber ikisini kombine etmeyi düşündüm. Yine spor yapan bütün küçük kardeşlerime her zaman sporda bir yere gelmiş sporcu arkadaşlarıma hep şunu söylüyorum üniversiteye girecek olanlara. Ya başka bir bölüm seçebilirsiniz. Gerçekten beden eğitimi öğretmenliği BESYO seçmek zorunda değilsiniz. Tabii ki ilgi alanınız doğrultusunda. Sizin eğer BESYO'ya ilgi alanınız ve kapasiteniz varsa ve evet 5 okuyun ve bu alanda en iyisi olun. Yabancı dil öğrenin, İngilizceyi öğrenin, ikinci bir dil öğrenin, bu alanda en iyisi olun. Eğer tasarıma bir ilginiz varsa üniversitede tasarım okuyun. Yani bu tabii ki benimki biraz ekstremdi. Tıp ve hukukla aynı anda milli e, antrenmanları yönetmek. Ben gerçekten yaşlandım. <gülüyor> Onu bazen bir karıştı. Önermiyorum hukuk ama başka bir bölüm okuyabilirsiniz diyorum. E, gerçekten bir bölümle hobileri ve ilgileri doğrultusunda bir bölümle e, ilgilenmeleri gerçekten çok çok iyi olur. Yabancı dil çok çok önemli. Yurtdışı yarışlarına gittiğimiz zaman gerçekten takımda... E, bir elimin parmağını geçmez İngilizce e, bilen atlet arkadaşlarım. Yani bu gerçekten çok çok önemli. Kendinize şu an en çok şey katabileceğiniz yaştasınız. Ee, özellikle üniversite çağında gezin, eğlenin, başka bir hobi bulun, e, yabancı dil öğrenin ve hayatın tadını çıkarın. Çünkü spor her şey değil. Spor sizi sadece bir yere taşır, size bir kimlik verir, sonra da yaşlandıkça gider. <gülüyor> o yüzden e, ama alabildiğince spordan bir şeyler alın ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Çok teşekkür ederim. Ee, benim sorularım bitti. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok Şimdi güzel bir soru <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra <sana> sende. <gülüyor> Artık biz soracağız yeter. <gülüyor> <gülüyor> Tabii buyurun. Çok teşekkürler şaka bir yana. Hem soruların için hem Yaptığınız bütün organizasyonlar için, bu katma değer için çok teşekkür, teşekkür. ederim. Oh. Şimdi de çok teşekkür ederiz ekip arkadaşları ve kendimizden çok teşekkür, ederim. Kendim da çok teşekkür. ederim davetlerimizi kırmadığınız için. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Çok görüşürüz. Çok iyi bakın. Sizde hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.